Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz peygamber sevgisi ve sargı şey getirmek. Peygamberi sevmek de imanla ilgili bir mesele. Kişinin ne kadar iman ve o kadar peygamber sevgisi de artar. Bulu Aleyhisselam Hazretleri, Dağlı hadüküm, Allahü Valeyhi Sizden biriniz beni daha fazla semeyeince, ve böyle validehi, ana babasından, bir gerçek mümin olamasını diyor Burada. Kardeşiyle başlıyor. La yu'min diye başlıyor. La yu'min ehadüküm. Buradaki la, la-i lafi olumsuz anlamına geliyor. Buradaki la, olumsuz, aslında değil, kemal nefi ediyor. Sizden biriniz, gerçek bir olamaz, ta ki, ana babasından, el adından herkeden fazla, beni sevmeyince buyuruyor. aslında bunu buyurdu zamanlar Hazreti Ömer oradaydı. Şöyle dedi. Ya Allah, sen bana her şeyden daha sevgilisin. Ancak dedi nefsim benim cembek yani canım. Sanki bana daha tatlı geliyor canım dedi böyle. Bu da Aleyhisselam'ın dedi. Ya Ömer sevmediği şey ya olmaz. Hazreti durdu, evet yarası da şansı sihire İmanı tam kemal bulmakta Peygamberi sevmek acaba insanın elinde mi? Üç türlü sevgi var. Üç türlü çeşit sevgi var. Arapça sevgi hub demek hub sevilen mehurs ikasıyla mahbub, mahbub denir. Biri hubb-ı tabi'i deniyor. hubb tabi'i. Tabi'i sevgi, fıtri sevgi, doğal sevgi. Biri bu. Bu her canda olur. Doğal bir şey, fıtri sevgi. Yani bir insan anabasını sever, eladını sever. Bir kedi yavrusunu sever, kuş yavrusunu sever. Bu humbu u tabi deniyor buna. Bu elde olmayan insanın fıtkına, kaynaklanan bir sevgidir bu. Heyecanlı olur. İkimizi hubb-u nefsi deniyor. hubb nefsi. Nefisten, kaynaklanan bir sevgi, nefisten. İnsan parayı sever, malı sever, eşi sever, övünmeyi sever e, ve şevveti olarak da disi erkek bir karşıtı sever. Bu da hub-u nefsi nefisten doğan bir sevgidir. Ya, bu da dünyayla kalıcıdır. Orada kalır bu da. Üçüncüsü hub kesbi. Huzbi kesbi. Kesbe dayanan, yani kazancı dayanan bir sevgi. Bir de, kazanç, İnsan uğraşmasına balı bir sevgi. İşte Peygamber sevgisidir, bu bir kesbidir. Yani doğuştan olmaz, fıttatan değildir. İnsan uğraşarak bu sevgiye kavuşur. Nasıl kavuşur? İşte hadiste gelen daimünü. ve Kemal bulursa bir insanın. O zaman insan bu seviyeye kavuşur. Bir insan imanı zayıfsa, o kişi peygamberi sevemiyor. Evet, dili söyler, peygamberi seviyorum, seviyorum der insan, ama dili söyler, sever, gönülle de sevemez. Ne zaman ki bir insanın gönlü peygamberi sever, artık o gönül peygamber aşkıyla yanar. O zaman o kimse imanı tam kamildir, olgundur. Büyük Aleyhisselam hadretleri el-meru me -e Kişi ahirette sevdiğine haber olacak. İnsan dünyada kimi severse o alemde onunla haber olacak. Elmer meru me Demek ki bir insan peygamberi severse, yarın mahşerde, ahirette onda verilecek muhtemelen. Kimi severse, kimi tabi dansını sever, çalkıcıyı sever, onu sever, bunu sever ve sapkına peşine takılır onların alkışlar, putaneye gider, saygı duruşu yapar. Bir insan kimi severse, onlara verilecek muhtemelen. Onlara verilecek muhtemelen. Bu işin demek ki her insanın önce İslam'a dine girmesi, imam olması, sonra Peygamberimizi alışmadığını sevmemesi, sevmemiz gerekiyor. Bu için de ne gerekiyor? Peygamberimizi çok çok almak gerek, almak madden. Kişi ne fazla anarsa. O insan daha fazla sever. İşleri de bu almakta sabah-ı şerifi sabah-ı getirmek peygamberimize. Bu bir rabıta oluyor, bağlantı oluyor. Iş buradan bir bağlantı kuruluyor. Hiç peygamber seyve giriyor. Sonra peygamberimizin sünnetine sarılmak, sünnetine sarılmak peygamberimize. Her işte, her konuda sünnetlere sarılan peygamber Halisam Hazretleri'ne. İmam Malik Hazretleri hiç hayatında karabuz yememiş. Karabuz yememiş. Bir gün bir toplantıda ikram ediyorlar. Ya Malik işte buyurun yani sen de buyur al karabuz ediyorlar da yiyemeyeceğim. Neden? Peygamberimizin Nasıl yedirmeyi bilemiyorum karabuzi diyor. Onun için yiyemeyeceğim diye. Yani sünnetten dışarıda taşmayayım diye. söyle kopmayayım diye. Bu da yani yerken, içerken, bak, su içerirken, yürürken, giyinirken. Her konuda sünnet seni uyumak böyle, Her konuda böyle. Peygamberle beraber olmak, onunla beraber olmak. Mesela bir şey giyerekken, sağdan başlamak, giyerekken. Çorap olsun, görmek olsun, çeker olsun, ne olsun diye. Evvela sağdan girmek gereken böyle. Çıkarırken de, önünü soldan çıkarma başlamak, bu sünnet var. mesela, sol kol çıkarılır, çıkarırken, sağ kol çıkarılır böylece Evden çıkarırken, Önce sağ ayak çıkarır sağ ayakla. Besmele ile sağ ayağa çıkılır çıkarken. Yalnız suya girerken, boya girerken onun suya girilir, çıkarken sağa çıkılır. Yine cami girerken suya girilir, suya çıkıl çıkılır. Yani girilen daha üstü olduğu için ayak orada kalır yemeğe mesela besmeğine başlandırır. Hatta yatırılır. Mümkünse önü kıbleye gelir kişinin namaz sünnetlerini kılmak, bidattan kaçırmak her konuda yukulamaya gereği bir Bir toplantı ikram ederken sağdan başlamak. Önü sağdan başlandırır. Bu bize ayet olarak Türkiye'de işte yaşlılar tercih edilir. Hatta ikram eden kişi genç mesela bazen şaşırır da bir oraya bir oraya bir oraya böyle baştan sağalan belki ya ne biliyor siz karşıyın yaşını bilsinler belki her şeyde söz seni uyumak mutabık her şey uyumak söz namazın da süretlerini kılmak günümüzde bazıları Süretleri kışimsi olar. Canım o sünnet falazi ya. Ama bir Resulullah bunu emrediyor. Resulullah Resulü emrediyor Öyle yapın diye böyle. Hep, hep bizim yararımız da bunlar kardeşler. Ağzın çalkanması, yıkanması, dişlerinler temizlenmesi, misok kullanmak mesela, misok kullanmak. Hep bunlar sünnettir bunlar. Kadınların sakız giyinmesi, ama damla sakızı. Şife değil. O da sünnetim kandıramadına kadar. Salavat-ı şerife. Salavat, salatın çoğulu. Salat, dua demektir. Dua etmek. Şerif şerefli, en şerefli dua anlamına geliyor. Bizim Mevla'ma buyuruyor, Ağzap 56'da, Bismillahirrahmanirrahim, İnne Allahe hüreketehü. اِنَّ اللّٰهَ Allah-u Celle ki, muhakkakke اِنَّ geldim kesinlik anlamına geliyor Allah-u ve melaiketehü Allah-u Celle melekleri Yus'ale-l-Nebi o Yus -al nebi zişlana sal ederler Yus'ale-l-Nebi Ale nebi nebi de lâm tarif var. Alen değil de Alen Nebiy, tarif var. Belli anlamına geliyor. O diye bir Şan'a, o oruçlu Ekrem'e Allah-u Cilal-i ediyorlar. Allah'ın tabi salatı çünkü Allah'ın salatı okuma tabi Mevlam, tabi Mevlam. Ne yapar Mevlam? Duanın neticesini yapar. Yani rahmeti artırırdı Peygamber'in devamında. Devamında Mevlam'ın Peygamber'in makamını artırır, devamında artırır böyle. Meleklerin ki istiğfardır. Mevlam şimdi bizler buyuruyor. Ya eyyühellezine amelûh. Ya eyyühellezine amelûh. Buradaki ya uyarı hitabı. Genelde uzadakide kullanılır. Mesela işte Ali Hasan der. Uzaksa Ya Ali, Ya Hasan, Araplar ver. Ya Ali, Ya Hasan, Ya Ayşe, Ya Fatıma uzak kullanılır. Şimdi öyle bizlere ya hitap ediyor. Yani kafaya dalan insanlar. Elez'in amelü ey müminler sallü aleyhi sizi ona, peygambere ediniz, az gidininiz. Vesellimu teslima, etham et, teslim edile ona selam veririz. Yani salatı selam. Salat ve selam olmuş oluyor. Bu da nasıl olacak? En kıtası Allahümme salliyle Muhammed ve alele Muhammed. Fakat burada eksik kalıyor. Vesellimu emri olmuyor. Allahümme salli ve sellim denirse ayet kereme tam mutabık gelir. Allahümme sallesi ala Muhammed ala Muhammed eyfala. Allahümme ya Allah cilicabi. buradaki mimar şedeli, bu yağdan ivezdir. Aslında ya Allah anlamında bu. Buradaki yağ da yücelik anlamına geliyor. Ey yüce Allah'ım salli sen sarat eyle. Vesselim ve ona selamet ver. Kima ala Muhammed'in? Burada bir de siedin olsa daha iyi de. Ama Muhammed, siedimiz Efendimiz Muhammed'e ve ala ailesi edir Muhammed, Muhammed'in bir de aline. ehli beytine esab gramına bütün müminlere. Bir yerde. Allah'ın gelş ismi alınınca ne gerekiyor tazim ifade eden bir kelime lazım orada Allah deyince gelecricaü geleşhanü şu an Allah rahat Allah'ı Tealame gerekiyor Allah'ın isandığı yerde kişi duyersi kalırsa bu boşlu oluyor bu vacip vacip, vacip. Süneddin vacip. Bunun tevk caiz değil. Günah olmuş oluyor böylece. Nerede olsun olsun bir yerde Allah anıldım Celle bu mutlaka diyanların söyleyenin bu gerektiği. Allah Celle Câlihü olabilir. Allah Celleşşan olabilir. Allah Sübana olabilir. allah Azam olabilir. allah Teala olabilir bu şekilde. Gerektiği vacip olmuş oluyor burada. Bu da kişinin tabi Allah olan Celle, Celle Celaluhu e imanından kalaklanan bir doğuşu bu böyle. E Allah'ın anıldığı hale Celle, Celle kişi duyarsız kalırsa demek ki onun kalbi ölmüş müdür. Yani anlayınca, Peygamberim anlayacağı Peygamber anlayacağı bir de melekler anılınca da aleyhisselam gerekiyor. Mesela Musa aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam, Bike aleyhisselam, Cev aleyhisselam. Demek ki peygamberler melek anılınca da aleyhisselam demek gerekiyor böyle. Cebrail denmez. Cev aleyhisselam. İsafil aleyhisselam. Nuh aleyhisselam, Musa aleyhisselam Demek hangi pek olursa olsun bu gerekiyor böylece. Bu da vazif oluyor. Böyle. Olacak. Üçüncü sahabeler anlayacağız. Sahabe-i kiram. Kimdir sahabeler? İman ederek, iman ederek Peygamber'imizi kuzuna bulunup onun sohbet dinleyenler. Gözüyle göremese de yani gözüne bir özür olsa göremese de yine sahabe oluyor? Ve sahabe içerisinde müezzin, ikinci müezzin vardı. Ümmü Mülküm Hazretleri, Hazretleri yürüdü, Ama sahabe oldu böyle. Peygamber'in sonra bulunduğu işe böyle. Ama iman etmek şartı ile sahabe. Öyle insan vardı ki asıl saadette, peygamber'in döneminde o da iman etmedi peygamberimize. Karşı oldu, şirkte kaldı, küfürde kaldı, sonradan peygamberden sonra imana geldi ama sahip olamadı, tabi-i makamı düştü. Demek ki iman etme şartıyla peygamberimizi görenler, göremese bile huzur sohbete bulunanlar, çeşitini dinleyenler. Kim bir sabi anarsa ne gerekiyor? Rıdvan gerekiyor. Radial anhu gerekiyor. Ömer radial gerekiyor. Bu da mendup, vacip değil. İslam adamından bu da belge. Sabiden sonrakiler anılınca Tabiin tevbe tabiin Elülullah Hazret anılacak da. Rah okumadır, Allah rahmet okumak değil. Rahmet aleyh demek gidiyor. ya Allah'ın rahmet esimini de alabiliyor. Rahmet aleyh demeye gidiyor bunlara da. Bu da mentühtür böyle şey. Türkiye'mizde, ülkemizde bu, şey kullanılıyor, hazret kullanılıyor, hazret. hazret Ömer, hazret-i Ömer kullanılıyor Türkiye'mize. Türkiye'de bu kural var. Burada adet olun burada Bu şifa etmez bu. Demek ki ne gerekiyor? Allah ist alnıca, gele şanı gelecihali suvaz demeye gerek yok. Hemen gelecihali, gele şanı hangisi olursa? Pekâben Melik alnıca da Aleyhisselam. Sabi ist ve alnıca kadir alnı. Sabiden sonra gelen tabiin, tebi tabiin, tabiin sabenin sobi düşenler. Herbette <Gülüyor> ondan sonra gelenler onlara geldikler Şambat-ı Aleyk gerekiyor. Mevlam ayet-i buyuruyor. Bu emir Arapçada. Sal emirdir. Savaşa getirir nis. Yani emir diyor burada. Tamam, emir olunca ayet-i kerimede farz oluyor burada. Farzdır. Ne zaman farz Hanefi'de, Hane mezhebinde far bu farz ömürde bir defa oldu mu yine geliyor? Bir defa oldu Hanefi'de. Peygamberimizin alim azadetinin adı anıldığı yerde ilk getirmek de vacip oluyor ama vacip oluyor. Gün içinde bir yerde sohbetler olsun isim aldığı zamanlar ilk getirme salaf şerife en az aleyhisselam demek bu da vacip oldu ilkinde. Eğer bir mecliste, odada, sohbete sirk diğerleri de müstahaptır. Yani sahabı vardır getirilmesine Aleyhisselam salâhu aleyhisselam deme gerekiyor böyle peygamber e karşı. Şafide ise Şafide her namazın kadi ahiresinde oturuşta salih etmek de farz, şafir mütevaziler falan. sünnettir şafide her namazın kadi ahire, oturuşunda Allah'ın Salleh ile okumak orada şafide farzdır onlara. Peygamberimize. Aleyhisselam Hazretleri'ne sahbıça getirirken onu eline getirilmekte sünnetleri Var ad-alihi Muhammed demekte. Var alihi Ali, Ali Peygamber'e tabi olanlar. Alihi ev halkı, zevceleri, evlatları, torunları, eshab ve ümmeti tamamı kaptırılacak. En başta peygamberimizin ev halkı, zevci-i tahirat, analarımız, peygamberimizin kızları, torunları ve sahabeler en başta onlara geliyor. Böyle. Neden? Çünkü onlar en zor günlerin erleri muzelenler. En zor günlerin erleri herhalde. Mekke mükeremede korkun, baskı, durum işkence altında iman ediliyorlar. İşkence. Yani korkun işkence altında her şey göz geliyor. Hicret, göç ettiler. Ateşten gömlek. Mağmur götüremiyor. Giteden iş yapacağı belli değil. Ne yiyeceği belli değil. Sara, Medine ama orada yapmaları yani. Diyanlı savaş oldu böyle. Bedir Uhud Hendek savaşları, Muteh savaşları, Tevuk savaşları, Mekke'nin Nefreti hep diyanlı savaşlar. Birim savaş. Bir savaşta bazı sahabeler 10 küsür, 20 küsür yaralılar bir savaşta. Ob batıyor, kılıç geliyor, mızrak geliyor. Yara bel içerisinde. Yara bel içerisinde bunlar böyle. Yani savaş koy diyor savaş. O savaştan çıkıyor, o gün tabii iti daha iyi, yani, ilkel şekilde berendeyle sarılıyorlar. En de zoru ok yarısı. ok ok model. ok balıcağı. Ok, olta gibi, Ucuz şivri, olta gibi, ucu sivri, olta gibi balıcağı. Gereke hemen giriyor böyle. Yerle gerili yay, hız atılıyor, ok giriyor. Ama çıkmıyor geriye. Ortayı tutuyor bu şeyleri böyle. Nasıl çıkarıyorlar? Çekerek böyle. İcabından kendi çekiyor. Kendi muhteremden böyle. Ok saplarmış ama savaşta yararlıyım da geri çekilmiyor böyle. Nasıl böyle kuvvetli çekiyor, harçalara çıkıyor böyle. Tam boşanıyor böyle. Orası bir şey bası icabında yine savaş devam eder. En şey ok yer, ok yaralara böyle, ok yaralara böyle. Her sahbenin her tarağı yara ver, hepsi böyle, yara verecekti böylece. Şey. O gün o tabi koşullarında behemler. Gerçi ilk elde behemler ama çok şifaydı onlar. Çok iyi davul merhemler böyle. Onlar söylerdi, tabi iğne yok, uyuşturucu yok, ok, çikolatamız böyle. Yeni bir şey yok, bu şekilde böylece. Hatta Uhud savaşında sağa ve derine kılıç vuruldu. Bir kolunu kemiği de kesildi. Sıbı deride kaldı. Sallanıyor böyle. Sol kolu böyle. Kolu sallanıyor. Kemiği de kesilmedi her şey. Sallanırken bahsediyor ki zahmet ediyor böyle. Ayağına bastı. Kopardı eli, Yine savaşı almak herhalde. Düşünün kol kesilmiş. Kan fışkırıyor anber yani heyecan. Kan fışkırıyor. Böyle. Bunun için sahabe-i kiram peygamberden sonra en üstün insanlar onlar mıdır? En üstün insanlar bunlar. Elhamdülillah İslam'ı bir taşıyan da onlar bunlar. Şimdi gelirim inşallah sağlı şeyleri okumanının faziletine gelirim inşallah. Bu Aleyhisselam hadretleri Hazreti Tirmizi'de evl-i nasibi yemle kıyameti Kıyamet günü bana en yakın olanınız. Kıyamet günü bana en yakın olanınız buyuruyor Peygamberimiz. Ekstrem aleyhi salat yani. Kim buyuruyor bana daha çok şey getirirse o en yakın olacak bana Kıyamet önde. Mahşede. Kıyamet önde. Kim daha çok şey getirirse dünya adamı. Fazla getirirse Bir Her sarhoşları getirmek ki bağlı kuma peygamber bağlı kurmak maliye bir rabuta. O burada. Ve kim daha fazla gider gir fazla gider getirir, Fazla getirirse zafer getirir. eder. Mahşer gününde tek sığınacak yer Peygamberimizin ali semadının sancak şerifin altı. Tek orası sığınacak peygamber. Nefsi, nefsi böyle. Kabirden kalkış. Su üfürülürken herkes çalkanıyor. Paramparça oluyor böyle. yerle toprak, alt böyle. İnsanlar yukarıdan kalkar gibi karın kalkacaklar. Su üfürülüyor. Korkul gün böyle. Güneş her tarafı yakıyor. Dünya basılmıyor. Bir tek dağ tepe kalmamış Deniz kalmıyor böyle. Düğümüz tarafı gümüş madeni gibi beyaz bir maden olacak. E, saçtan daha sıcak, Yanlayak tabanı yakacak. Tepede güneş yakıyor. Onun ötesinde korku, korku, korku. Çok korku böyle. Çiftli insanlar böyle. Karbine kalkan, karbine kalkan hatırlayacak bir bakacak eyvah dünyada bir şey vardı bir zamanlar dünya diye bak oradan bakınca değişiyor böyle. dünya Dünya'da bir şeyler vardı bir zaman dünya diye evi var ki eşi çoğu şunlar bunlar vardı Koş koşuş bir şey oldu ama hepsi boşmuş böyle. hepsi boşmuş şimdi ne gerekiyor oraya ne getirebildi yeter mi acaba yeterli mi acaba yetenem ayakta yandı. İşte Peygamber'e kim yakınsa Peygamber'in korunması altında olacak burada. Yine bu Aleyhisselam Hazretleri Hârişek-i Tirmzi'de Râgâb-i Enf-i Rejûl'ün Zükûl-i Enf-i Fele-i Nusalli Aleyyye Râgime en kişi bunu üstü sürünsün. Bunun üstü. Bizlerle yüz üstü sürünsün. Araplarda da bunu kulu kurallar. Yani kişi helak olsun. yüzüsü sürünsün. Zükürt indehü yanında adım anıldığı anda bana savcı getirmeye kişi yapmıyor. Hem sağdım. Zükürt indehü kişinin yanında peygamberi az daha Resulullah peygamber e böyle buyurmuş. Geldi halde kim bana savaşa şey getirilmezse bu şehadet yüzü sürmesin. Demek ki dinde büyarsız. Peygambere bağını koparmış kişi başboş gafi anlamına geliyor arkadaşlar. Peki bunun şerabı ne acaba? Bir ona bakalım inşallah. Ben sallā aleyye wa Bir kimse bize diyeğim Alhamdülillah, bana bir defa sarışa getirirse bir defa, Allah ﷻ sayımız o derse sarı olayı açsan açsalabatya. Allah o kimseye on katı saat ediyor, on katı ve o kişiye on katı seyahfriyor yani bela. Yani biri on. Bir de bir diyelim. Ve hatta anlıyor, haşrı hatı atıyor. Onda günahını siliyor. Yani insan bir defa Allah'ın mesareleri okudu mu? Tavsi getirdi mi? Benim o kişiye Allah'ın kümseye çalıyor. Onun katı sıhhat veriyor. On günahını siliyor. Ve refaha, lehü, haşrı derece atıyor. Bir de o kimsenin derecesini on kat arttırıyor. Derecesini maddesi arttırıyor. Yusuf abi şerefe onun katı cevap on defa günah siliniyor on defa okursa biz günah silin diyor. Ayrıca tebrik eder bundan mı? Hiç tebrik etmeden otomatikman günah siliniyor. Allah'ın rahmeti ben. Hekim Fermetin abur Mesela kişi okuduysa on tane okutsa şey yavaş anlamda yavaş şey bir de rabıta olsa rabıta rabıta gönülü Resulullah'a bağlarsa kişi mesela Medine'ye gidenler Ravza-i Mutahar gibi Ravza-i Mutaharada Peygamberimiz ama değil ya, mi? Mescid yani oradaymış gibi işte gözünü kapar işte Peygamberimizin kabliliğine dönmüş gibi olarak orada Bir hatta Peygamberimizin ediyormuş gibi kabrinin başında ayakta Yamdanlık şekilde. Ya şekilde iş, Allahümme, salya, Muhammed Muhammed'e böyle yavaşça okursa, bağlantı kurarsa, sevabı daha da çoğalıyor mütevelli böyle. Her ibadet böyle. Her ibadet. ibadet ne kadar canlı olursa, istikbu gününde gelirse, onun nuru sevabı daha fazla artmış oluyor. 10 tane okursa 100 sevap oluyor. 100 sevap aldı. 100 tane sevap aldı. 100 günah silindi. Bir de derecesi artıyor. Derecesi de artıyor. Yüz derece artıyor. Marifiyet artıyor. derecesi artıyor. geleceksiniz. Yine bu arasa madretire daha sonra kabbi eden es-salehiye saat-i kim tebliğuni hayru kun tum <tuh> kabrimi barına çiğmemeyiniz kabiden. Bu benim kabrimi eski ümmetler gibi ümmetler gibi benim kabrimi diktiği yerine enerji yerine barına çiğirmeyin böyle. bir şey evliler için gün yapıyorlar. Evliler için türlü böyle gün yapılıyor. Ne yazık ki Pikniye dönüştü bunlardan böyle. Alıcı, satıcılar, gençler, kızlar, şunlar, bunlara, kol kol gezmeler, şunlar, bunlar Gidinlerin yüzde 10'u, yüzde en çok 20'si, işte okunan, Kur'an onlara bunlar ediniyor. Panaylar kurulmuş, bitti yerinde o, işte Efendimiz'in günü. Şunların evlilerinin günü. Peygamber, bu zifini böyle kıyafetlerinde. Benim kavrimi, iyiden bayram, piknik yapmayın. Böyle. Huzur lazım orada, tevazu lazım, gönül lazım. Hasreten Resul Aleyhisselam Hazretleri'nin kabrı ziyaretinde, çok zor gerekiyor, daha yolda giderken böyle, derken, e, peygamber ölmezler, ölmezler. Onlar kabrıdaki sürünmezler hatta sodu sabere yarasır Allah. Şenden sonra ümmetin sana haberi şey getirirlerse şeyanda öldün şürdün o bunun haberi olur mu? Gördük ki Allah Celle Celalü mezara aram kaldı peygamber bedeni yemeyi. Toprak yiyemiyor Şürümeme. Şürümeme. Peygamberler hiç şürümezler. Aynen dururlar böyle. Sahabeler, büyük evliyalar, büyük şey, gerçek Allah'ın şehitler, onlar şürürülmezler mutlaka haberler. Onlar şürürütemiyorlar. Bu da bilinen bir gerçek ama. Bilinen bir gerçek. Mesela Yunus Emre, Aşık Yunus. Aşık Yunus. Yani. Onun karı açıldı 700 yıl sonra. Ne diyor Aşık Aşık Mevze? Onun demirini geçtiği için kapının açılması gerektiğini açtılar bir elini sağ elini koymuş halbuki kabirde yana konulu eller demek ki bak açılı zamanlar yani büyük bir yoğun hal bunu görüyor mezarını görüyorlar böylece sağ eli yüzünde belki o zaman onlara karşı yaptığı bu şekilde bizi gülümsüyor gibi çırmıyoruz yani bu çok duyulan bir olay bu böylece Yol yapımlarında, yol kazılarında, bunlar düne olayları bunlar. Hatta çok evliyolanın, evliyanın böyle türbelerini bozamazlar. Makine çalışmaz, aksan durmaz demeli. Demek ki topak da bunları yemiyor bunlar. Cenemde yer mına cihat, ateş yakar mı? Yakamazdı onlara demeli. Vesalluğu aleye, bu yaralı samatetleri. Kahvemi piti göre çevirmeyiniz, bana sarhoşları getiriniz. Sarhoşları getiriniz böylece. Sarhoşları peygamada dua aslında. Ama her zaman bizim şeyin yok ihtiyacı duamız, duamızı muhtemelen. Ama bizim ona ihtiyacımız da kurmaya böyle. Sizin her saat, bana ulaştırın böyle. Hayırlısı kötü, ne olursa olunuz. Sire okudan sarhoşlar yapana ulaştırılır böyle. Rabbim, iki çiçe ulaşıyor peygambenize bunlar. Hatta üç iş ulaşıyor böyle. Biri, melaikeyi seyyahin var. Gezici melekler var böyle. Bunlar tur atar dünyada hemen böyle. Işık hızı gibi böyle. Işık hızıdan daha da hızlı böyle atar dünyada. Kim biri sarhoşlar getirdi mi? Hemen ya Resulallah sana filan filan sabişe getiriyor şu anda. Bir, iki, üç sefer, beş sefer. Dolaştırır böyle. Bir de, Telegalamızın karıbaşında özel melek var. Yani karıbaşında. Özel melek, onu görevi bu O hemen anda alıyor, Ya Resulallah, Çin'den, Japon'dan, Amerika'dan, Medine'den, işte İstanbul'dan, filan oldu filan kızı filan, sana sabişe getiriyor. Telegalamızın da karşılık veriyor. Aleykümselam da etten, karşılık veriyor devam Hem ulaşıyorum. Üçüncüsü peygamberimizin kabrindeki keni, peygamber, peygamber keni duyuyor. Bu kendi yolu böyle. Bostasız kendi onu. Gazze şehrinde, Gazze, Afganistan'da bugün şu anda bir Allah'ın salih kulum, çok Allah'ın iyi salih kulu. O da borçluymuş ama bu. Yani aç kalmış şu çocuğu. Onlar için artık bu budi almış. Kuru harfa almış. Katı almıyor. Bunlara borçlanmış. 300 dirhem borçlanmış. Ödeyemiyor ama. Ödeyemiyor. Hiç bulamıyor. En sonuçlu aç. Ancak onlara az bir şey yiyece getirebiliyor. Bütün borcu ödeyemiyor tabi iç yanıyor, üzülüyor, uykusu kaçıyor. Bunun bir, bir derdi bu, borçluyum diye Allah korkusunda iç yanıyor. Bir gece rüyasında Peygamberimiz'i görürse rüyasında. Rüyada göremekte de, Peygamberimiz'i, de, o da bir, bir devlet muhtemelen beri. Bir, bir devlet rüyada görmekte, de, Peygamberimiz'e beri. Yani Manevi bir sahabilik o da böyle, net açık görmek, peygamberi görmek böyle. Her insan peygamber başka türlü görür. Kişiyi kendi ameline göre görür. görür Bu da aşık ne şekilde? Resulullah sanırım rüyasından görüyor. Rüyü aleminde, tabi da görür ama kendine geliyor, coşuyor, feyzer alıyor. Bu nasıl soru aleyhissamadetleri? Ey ümmetim, ben senin derdi görüyorum. Çok dertlisin. Senin ne derdin var? Sana bakalım. Ağlıyor. Ya Resulallah, 300 diren borcum var. Ödeyemiyorum bunu ya Resulallah. Boş yıkmadan korkuyorum ahirat alemine. Bu iş ödüyorum. üzülme. Sen yarın diyor, Gazze'nin Sultan Mahmud'a git. Gazze Sultan Mahmud'a git. Ona benim selamımı söyle. O sen borcunu ödesin. Versin benim borcunu sana. Ödesin. Şimdi bu şevinin duruyor ama aklına gelir? Ya Allah inanmaz ki bana yalan söyledin der. Para almak için ben de. İnanmaz bana. Yani gülün gülün diye. Ona söyle. O her gece yatına oturduğumu bana sarhoca getiriyor gece yatar önce yatar önce oturur böyle. Yani dün akşam uykusu çok geldi. Geçen uyuyup kaldı hemen. Maşallah bunu şöyle, oysa mı o eder. Şimdi seviniyor tabii. Pek konuşmuyor tabii. Hayırlı kaybı oluyor. Böyle kendine geliyor. Ama Feyiz Rustam zevk böyle. Gönül olurlarmış. Odası dolanmış böyle. Artık uçacak havada. Böyle sevinçle şey şekilde. Sabah olur der sabah oluyor Sultan'ın sarına gidiyor. Kazem Mahmud onun sarına gidiyor. Kapılara söylüyor, mutta görmenizlerden haber gönderi gelsin diyor. Gidiyor, oturuyor tahtında Sultan'ı Ne var, ne derdim var diyor. Ben diyor, Resulallah gönderi sana. Resulullah mı ne? Resulallah. Bugün niçin gönderdi? Üç yüz borçun borcum var. Sana hem selam söyledi hem bunun senin ödemeni söyledi bana. Gazze gibi yakıyor adama şöyle diye. Ah bilirsem Resulullah seni bana göndermiştir. Ah bilirsem. Sen bana gönderdiğini canım feda mı diyor. Acaba doğru mu söylüyorsun yani bana? O şöyle buyuruyor. Peygamber bana şöyle diyor. Sen her gece yatana oturur zamanlar Peygamber'in saçı geçiyor. okuyormuş her gece böyle. Bunu bil edilmişim. Yani dün gece okuyamamış, bugün gelmiş. Tamam diyor bu Ne kadar borcu? 300 liram, 600 lira bile. 300 lira ben onu sonra Bakın Gaziantep her akşam okuyor. bu ulaştırıyor bu sefer. Hiçbir şey gizli kalmıyor, Ulaştırıyorlar bana Bir gün bir sahabenin biri yeni İslam'a giren o dönemde her gün her an yeni Müslümanlar geliyor medineye, sahibi oluyor. Ve hatta İslam olmuş başka kabirede, ama daha sahib değil, tabiin halde medine geliyorlar. Yine yere bir Müslüman medine de namaz kılmış, meşhur tevhid meşhurunu kılmış, peygamberi oturuyor sabunlar beraber dua ediyor. Allah bana şunu ver, bunu ver, bir şey istiyorsan istiyor şey, tabii. Kim isteyecek başka? Diyelim bir var İslam'da teri haza, şu diyor, aci duaya, dua, duaya. etu duaya. ya, aci bir evlatı var, altyapısı var, onu yapmadı. Bu var İslam'da teri, ehadü kim hibe bitahmidi Rabbihi. İsa sal ehadü kim? Zemin dua etti zaman hele bir bitamıdır Rabbi. Öncelik Allah hamd sen esallat Aleyh. Süm mesale Nabiye son servik getirsin, süm yetiüp bade bir maşşaya. Sa dene dua etsin. O mu dua kabul olun Önce Allah hamd sen esallat Aleyh. Eğer bir alemin teğam servik getirsin, sa dua etsin mevleri. Duvarınız eğer biz servikte getirilirse, o da diğer istilmi olmamalı. İzlediğiniz için teşekkür Demek ki bir insan sabahı işlediği çokça getirirse getirirse bu da huzurlu olursa, rabıta olursa, Peygamber Ahmet böyle görür gibi olursa, ona gönlünü verirse, böyle zevte, feyze, tanı tanı olursa böyle, güzelce olursa, Peygamber'e ulaştırılıyor. Arada bir muhabbet oluyor. Bir sevgi oluyor. Şimdi. Peygamber arasında oluyor. Bu kişinin de gönlünde, bu kişinin gönlünde Peygamber sevgisi oluşma başlar gönlünde. Peygamber sevgisi. Aşkı söylüyorum ona Şimdi Şimdiki örnek vereyim. Peygamber sevgisi muhteremler Sabah ekramdan hazır zeyt, bin harise Bu çocukluğunda Yemen tarafından bunu çalmışlar. O dönem öyle bir dönemdi böyle. Çuğuklu kaynakları çalıp satarak yapıyorlar başka Bunu çalmış, getiriyor bunu, satmış, elden ederken böyle. Hatice valide'nin yeğeni, onu satın aldı, havasına Hasadı valide onu hediye etti. O da peygamberi e hediye etti Zeyd'e, hediye etti. Ya Resulallah, hediye olsun benim Zeyd. Genç, şükürlerdi abi böyle. Tabi o anda peygamber, peygamber değil Alessandrı'nda. Değil ama tabii, peygamberlik önünde açık. Yani sahabeden üçlü bir makamda. O Her ahlak kendisine peygamberi. Her şey kendisinde. Peygamber buna çok iyi baktı gençine böyle. evladık Mesih o okudum yok konuya. Bir gün Hazreti Zeyd kalan Kabe oradayken onun kabristen Kabe'ye gelen olmuşlar. Olmuşlar. Zeyd tanıyor bunlar. Tanıyor da Zeyd'i. Gidince bunun babasına veriyorlar. Zeyd diyorlar, Diyorlar böyle. Bu tabi çalınmış. Kölleştirilir biliniyor. Annesi evde gözeşi döküyor. Babası deveye biniyor. Hep bunu arıyor kabile kabile. Bulamamışlar. Yollarda çekilmiş. Duyunca babası bunun Mekke'de olduğunu kardeşini alıyor yanına. Erkek kardeşini yanına alıyor. Deveye biniyorlar. Yanına epeyce para altı alıyor yanına. Mekke'ye geliyor. Sonra soruşturuyor. Zeyd'in Muhammed diyor. o zamanlar peygamberdi. Alışmadıttanın kölesi olduğunu duyuyor. Hemen peygamberine geldi. Herkes peygamber az peygamberdi, peygamberdi. De geldi. Diyor ki ya Muhammed ya Mekke halkı herkese Muhammed'i emin diyorlar. Alap ede ölüyorlar. Ben de, de Zeyd'in babasıyım. Bu amcası. Annesi de devamlı ağırlığı gözü içi döküyor. Benim, kaç yıl yavrumuzu kaybettik. Şu anda senin kölenmiş. İstediğin parayı vereyim. Ne şartlamazsa kabul edeyim. Ne olur? Bana yavrumu ver geri böyle. Yani sat. Köle. <gülüyor> Zeynep'in aslında gülümsedim. Ki, ben de paramadı da senden. Zeydi çağıralım. yok anda. Zeydi çağıralım. Eğer sizinle gitmek isterse hiçbir şey sevmiyorum. Al götürün hadi. Yok burada kalacağım derse zorlara gönderemem. Tamam. Bir çürük istemez mi? Annesine kavuşmak tabii. Bırak şöyle burada. Tamam derler. Zeyd arandı, bulundu, geldi. Ev ee, burada ki ya Zeyd. Bunu tanıyor musun bunları? Şimdi direkt baktı. Evet. Ya bu, bu babam, bu amcam. Tanıyorum. Bak bunlar seni buraya almaya gelmişler. Anne de ağlıyormuş. İstersen babanla git. Ben ülketine. Serbestli. İsteyim yanında kal. Şimdi babası tabi mutlaka gelir diye zeyt. Anne işte ağlıyor zeyt. Hem babanın bak. beraber bize gelir misin? Şöyle babasına baktı. Anne sizi aklına getiriyor diye onu düşündü. Bir de Peygamber baltı baltı baltı, peygamber sarıldı. Ya Muhammed, ben size ayrılıyacağım Yani ayrılırsam yaşayamam diyor Yani denizden karaya bulan balık gibi bakın böyle. Henüz Peygamber bile de değil, ama makam irasat makamında, üstün makamda, ondan gene fiiz alıyor, ayrılıyorum orada kaldı hatırında. O aynı ı Zeyd Hazretleri tarifte ne yaptı? Müşrikler, tarifte peygamberimize e, öne geçti böyle şimdiden. Işte yani insanın de olmadan bir taş insan bir sakındır gayri ihtiyari insan bir sakınır. O böyle gözünü kırpmadan taş hedef oldu. Tek Resulullah'a bir risale gelmesine imattı kendiler. Hazret-i Şeoban vardır. Hazret-i Şeoban Hazretleri Peygamberi eşe maddeleri tabii köylüye safayamazdı o dönemde. Çünkü her insanın çok yoğun külleri vardı. Ona kelam maldı. Bunları safaması için buna salıp parası verilmesi gerekir devletten. Bunun böyle imkanı yoktu. Bu peygamber çok şeyleri teşvik etti azadını. Keniş salı eşe maddeleri elle para geçlemi köylü alırdı. Azı alırdı bu şekilde. Böyle. Hadis Sehban, satın aldı, aldı. Buyurdu ki, ya Sehban, abim satın aldım, şu an ağzına hürsün, serbestten böyle, köyde satın böyle. İstersen ben benim git. Çoluklarına kavuş kim varsa, ana bana, isten burada kal. O zaman peygamber edin de oluyor babam böyle. Ya Resulallah dedi, ben ederim, Allah kaldım, o, de ailelamaz istedim. Orada kaldı muhtemelenler böyle. Buyur Aleyhisselam Peygamber'e hadis-i şeriflerinde Acıballah min kavmin yedhûle cenneti fisselâsîle Acıballah min kavmin Allah zile cahilü şu insanlardan çok hoş değil Mevlam böyle. Bunlar cennete zincirle çekiyorlar zincirle bağlı olarak. E, bağlı olarak cennete götürüyorlar. Kim bunlar? Esirler, esirler yerler. Şey. Tabi savaşılıyor müşriklerle savaşılıyor. savrışılıyor. Esirler tabiiye kaçması yolda bağlanıyorlar bunlar tabi. getiriyor, medine getiriyorlar. O dönemde hard esirleri yer altına zindanlık atılırdı, ya zindan karanlık atılırdı. Üstü üstüne buraya bağlanıyorlar. Az sonra kalır da bu şekilde. Cezayirimiz ne yaptı? İslam devletleri esir getirildiğince bunları eğer esir çoksa Bunları taksitleyen insanlara, sahabelere, alın birer tane, ev bunu götürün bunları, evi bunları yedirin. Böyle. İbna bakımlar bu şekilde. Eğer esir azsa, bunlar meşcitte getirilirdi. Kaçmasın diye meşcitte bir, bir lira bağlanır. Oraya böylece. İtiraklıkla şekerlerdi. Böyle bir esir. Böyle bir esir. Savaş istedi. Müslüman devri gayrimüslim yani kendisi de Meshhre'ye bağlı Beşşehir'de. Her şeyinde kim peygamberize, ya Muhammed ne olur beni sal beni. Köşünü hesabını ipimi de bağımda beni sal ver beni senden gideyim. Dile şey bağta kendisine hicran ederim muhtemelen. Böyle, böyle geçti böyle? İkinci gün şey oldu böylece. Ve selam cevap üçüncü güne yine bu yalvardı. Ne olur ya Muhammed benim sal ev gideyim mi gideyim e, peki dedi mü gitsin bakalım ha, serbest, git bakalım böyle gibi çözdüler oh bu şimdi sevindim ben onlar şurada işte bale bedelsiz karşılıksız bir e, e, kurtulmuş oluyor mezden çıktı hemen kavnağı kurmalı vardı yakında o dönemde kurmalıya bir girirdi. Allah Allah sanki bir bunalıma girdi orada. Meşrütte esirdi, köleydi, diriltiği bağlıydı ama orada muazzam o da fez alıyor. Bir resul ile melesemada sohbeti var orada. Orada sahabe-i kiram var, namaz kılıyorlar orada. Cebaşem geliyor, meletle geliyor oraya böyle. Yani cennetin sırrında o tatlı fez var burada. O da bunu alıyor fiyatını da. Ama hakana değil bana. Hakana değil. O fiyat alıyor. Mercek kurmalara girince fiyat gitti kendisinden. Bahse o gönlleki nur gitti, güneşi gitti, hafili gitti kendisinden. Bir yana darasıkın buralama girirdi, dünyası karardı, döndü kocada geldi. Ya Rüşin Allah, ben iman için bırakacağım ben. Heyem, burut otur bakalım, tut elinden. O da getirdiklerim işareti. Yani Resul-i Hazretleri yanından da fiyat böyle bir şey muhteremden. Hatta cansız varlıklar bile bir hurma kütüğü vardı. Beşik'te hurma kütüğü. Yani üzere kesilmiş, aç bir metre boyunda bırakılmış böyle şey. Bırakılmış aradı. Peygamber Aleyhisselam Cuma hutbeyi onun yanında okurdu. Peygamber. Hutbeye falan dayanırdı. Elini koyardı hutbeye. Ona dayanırdı. Hutbe okurdu. Meşritte. Minber yoktu böyle. Mihrab, namaz kılınan yer, imam durduğu yer. Minber, hutbe okunan yer anlarına geliyor. Bir kadın gelip Peygamberimize sahibi, bayan hanım kadınlardan dedi ki Allah benim bir kölem var dedi böyle. Gelince dedi manakozu geliyor. Medine halkı bilmez manakozdu onlar bilmezler bu iş işten böyle. Benim de başımda bir kölem var manakozu güzel biliyor. Eğer izin verirse dedi sahibi işi yapayım benim bir yapayım buraya, buraya üç basamaklı orada okusun hutbeyi. Bütün sahabeler görürler. Evet. Devam edin kabul etti. Hemen kadın kredisini çağırdı. Ona gereken malzemeyi verdi. Gerçi ustaymış orada. Üç masamak bir oturma yeri böyle. Bir ilk nimberi yapıldı öyle Tahtadan yapıldı böylece. Şimdi bitince o bittiği cuma benim Aleyhisselam Hazretleri tabii şimdi kurulmak üzere gitmedi de çıktı nimbere çıktı oradan. Bir bazabı çıktı. Orada hutbu okurken had-i şerif Buhar'ı Uzun da almadım had hepsini bilen. Sanki o direk ikiye bölünmüş gibi böyle. İnfilak ederek böyle. Kovgun bir ses çıkardı böyle. O ses çıkardı. Bunda sahabeyken Hazretleri birkaç şiva ediyorlar sahabeler. Yani o hurma kütten bir şey oluyor. Sahabelerin bunu algılamaları, tabii yakın olanları var, farklı olanlar. Bir kısmı sabir böyle diyorlar, Hazreti Buhar'a böyle öyle, kötü infak eder ki ortadan yaralır gibi, korkunç ses çıktı, patlama gibi. Sahabelerin kısmı şöyle diyorlar, doğum yakıştan deve gibi, onların deve gibi, yani doğum sana çeken deve gibi inediyor, kötü böyle. Hek, duyuyorlar böyle. Yine sahabeden biri şöyle buyuruyor. Bir çılgı gibi ağladı böyle. Çılgı gibi ağladı. Eğer anlaştığımızda indi hutbeden eli sıvazladı. Hatta kusak alınca nasıl çılgı ağladı ağlar da ondan sonra şöyle susarken heh, zor sorarız bu şey. Böyle, öyle zor sükün ediyor. Kurma kütü bakmak tabii böyle. Aldığı feyizden dolayı böyle. Kurma kütü. Peki bir hurma kötü, cansız bir şey yapından Resul'dan seyir alıyor mu? Alıyor muhtemelenler. Onlar bize göre cansız. Taş, topay, onlar bize göre cansız. Allah yarattı her şeyin bir tabi hayatı onlarınla belirlenler. <gülüyor> bir yöne davir inşallah savaş olduğu zamanlar Medine civarını yakınlarında Medya'nın bazı hanım sahabeler vardı. Hanım sahabeler. Tabi çok vardı da bazıları farklıydı. Üç Mücahide. Böyle. Peygamber aşkları fazla gelen böyle, böyle. Duramayanlar böyle. Şey. Ümmü Süleym gibi. Asleniz annesi gibi böyle. Ümmü Atiye gibi. Ümmü Hıran gibi. Ümmü Ümmari Hazretleri gibi. Bunlar ne yapardı Bunlar Resulü Aleyküm Hazretleri böyle savaşa giderken evde duramazdı bunlar böyle. Bunları her namazı meşgide kurmaya çalışırardı. Meşgide böyle şey. Yani, sırf görmek için böyle. Arka otururlar böyle Resulü'lü bakarlar, bakarak bakarak karşısında böyle onu görmeden duramazlar. O kadar aşık, sevgiler, sevgiler sevg vardı. Uğud Harbi, Uğud Harbi Cuma günü ordu çıktığı şeyden, Medine'den Cuma'da savaş olacak. Bir kadın vardı Ümmü Ümare. Aslıların nisibi müllakalı Ümmü Ümare. Bunun koresi Zevgir Asım. İki oda vardı. Habibi Ablu adında. Bunları hazırladı. korusuna da iki oda'nın da yavrum. Bak Resulü Aleyhisselatü'ne savaş edecek ve oturmayınız. Gönderdi Cuma günü Cuma'dan sonra. Kendilerse yuvarlı sabahtan o da bir tesis su aldı yanına. Sarı gibi aldı. Bazı merhemir aldı. O da geldi. Suyaanlara su vermek için. O zaman su, su o zaman böylece. Güneş alttan savaşılıyor böyle. Kimi zırh yiyor. Zırh çelikten böyle. Tabii güneş zırh yanınca sar insan bedeni yakıyor böyle. Kılıç kullanıyor. Belliyle e, kalkanı var, suyolar. Bu şekilde mücadele kadınlar su getirildi bunlar, su verdi bunlara. <Gülüyor> Bir de yaralandığımız sahabeden birisi, tabi sayı az zamanlar, asker az, bunların yarasını sararladı, mehendlerle. Bu Mübarek Kadınca Ümmü Hazretleri de o da burada geliyor. Uğud Savaşı'nda Önce bir de Müslümanlar sonra kazandılar bir anda böyle bir başlangayla. Sonra sonra mı Okçu Oksu Tepesi var böyle. Oksu Tepesi'ye. Buna peygamberimiz 50 kişi yerleştir Okçu Tepi yerleştirdi böyle. Onlara buyurdu. Savaşı kazanım kaybedelim. Ben de emri gelmeyince ayrılmayayım burada burada böyle. Bir ona tembihti halde bir anda savaş kadını gibi oldu. Müşrikler kaçmaya başladılar. Kadınlar feygan edip tepede dağlara kaçıyorlar. At savaş bitti diye onlar da bıraktılar. 43 anı sonra bıraktılar. 7 kişi kaldı yanmada. Şey. 7 kişi kalınca halde Velid sonra dağın şey oldu ama o anda suvarı komutanı kendisi böyle o basın yaptı. 7 kişi şehit etti. İstanbul'un bu akran burada ortada karıştı. Peygamber bir ara yalnız kaldı yanı, peygamber. Az insan yalnız peygamber. Bak, ki bu kadıncağız, Hadnisi ve Hanım Hazretleri an Hazretleri. Baktı ki müşriklerin hediyesi peygamberimiz için böyle. Buna kutu ediyorlar. Bir müşrik battı ki peygamber altta geliyor ebedi. Hemen yerde bir şehidin kılıncının kalktığı gibi böyle savaşa girdi böyle. Savaşa gördü. O atlaya yukarıdan şöyle vurdu. Ayağını böyle yaradan yan böyle kesti. Düşürdü onu yere böyle. Onu öldürdü böyle. Öldürdü. O da savaşa giriyor. Tabi kendini yer aldı. Bir müşrik vardı Mekke'de. İbni Kami'a denilen adında. İbni Kami'a denilen bir müşrik kafir böyle. Asıl bir peygamber düşmanı o da. O da atını sürüyor. Ya o ya ben diyor. Ya öldüreceğim. Tabi ölecek Ödeyecek. O şeyle Zeynandar'ı yürürken yine bu onun çıktığını çağırdı. Kıbrıs'ı çıkarttı. İki defa de kıyış vurdu ama kesiremedi. İki zırh giymiş üstüne kibiş. Kim zırh giymiş? Kesiremedi. At uyanı tabii. Yukarıdan kıyış vurdu. Omuzdan büyük yara açtı. Nasıl çıkıyor? Omuzdan muhafazdan par akıyor. Baştan yaralandı. Savaş ediyor. Bir yana da eşliğine, çürüklerine Asım, Habib, Abdullah, koşun buraya gelin, Rıstılar koruyun böyle. Her aktığı halde Peygamber aslında bunları görünce muhtemelenler, Peygamberin tuval etti Allah. Allah, bunlar bana cennete komşu eyle. Komşu eyle. Kadın bunu duydu. duydu. Allah'ım arayete bu dedi ben artık. Ne versem razıyım ben de o Ne versem razıyım Allah'ım, bana bu yeter dedi. dedi en büyük bir duvar, Cennete peygambere komşu olmak sonsuz sınırsız bir alemde de olmak arada yine hadi tarbiye ibadil lah on da cennetin güzelinden birisi o da o da engam ede o karşıt içerisinde aha ok, peygamber e gelip ob ok gelip peygamberi dele böyle onun karşılamayın eli kalkan bir şey yok böyle eli tutuyor o kaba tuttu, o böyle bir yerden girdi, karşına çıktı muhtemelen. Bak, çekmedi bu şehirlik çıktı, eli çolak kaldı onunla bu şehrin. Yani sahabedeki Hazretleri böyle bir peygamber sevgisi efendimler. Şimdi bunun için insana ı Teala elden geldiği kadarı ne yapalım? Peygamberimizi sevelim muhteremler. Bu tabi kesmidir bunu. Kendisi yani sevmeye çalışalım. Çoğlanalım. Sabraçları şey getirelim. Ama biraz canlı olsun, huzurlu olsun Aleyhisselam adetlerine. Bir de sünnetlerine sarılalım. Sünnetlerin tabi daha büyük de var. Daha küçüğü var. Bir de başı var. Ne de başı? İslam'ı yaymak cihat. Şeyden, en büyük sünneti bu İslam'ı yaymak, cihat verir. İslam'ı yaymak, cihat verir. Her insan elden geldiği kadar, dile döndüğü kadar, gücü yettiği kadar İslam'a çalışmamız gerekiyor. Yakınımızdan, çoğuşluğumuzdan, arkadaştan, komşudan, şundan bundan İslam'ı yayma, anlatmaya çalışalım derler. Namaza gelme, namaza teşvik edelim onları da hamle girelim, çay ısmarlayalım, bir şey yapalım. Bir insan, bir insanın namına getirmek için harcılık para en azından bile 700 bunu hesabı. Bu cihada gidiyor. Yani bir şey ikram eder, 700 çay hesabıyla bir şey alakadığına bağlayalım. Bunları namaza edelim. Mesela hanımlarımızın mesela örtünmeyen kadınlara kızlar da geldiği kadar Tabii kırıcı olmadan, insan uzaklaştırmadan, bunları sevdirecek, baş öttürmek çalışmamız bunları. İnsanları bilinçlendirmek çalışması, bilinçli Müslüman. böyle. Öyle bilinçli yakalı olmaz Müslüman. olmaz böyle. Yani Müslüman dostluğa bilmesi gerekiyor böyle. Müslüman Peygamberi sevmesi gerekiyor böyle. Şimdi gerekiyor Müslümanın, elden geldiği kadar. En üst sünnette budur. İslam işi çalışmak malla canla. Kişinin malını harcayacak bir olacak. Canla harcayacak. İnşaat-ı Teala mahşerlerinde Peygamber'e kavuşuruz. Bir de Ümmet-i Muhammed Sırat Köprüsü'ne gelince son bu işleri inşallah Sırat Köprüsü en son imtihan en son böyle. Oradan geçmeden cehaette başla yok. Maaşlı hesap biten bekliyor, bekliyor orada. Nasıl bekliyor? Kimi ayakta bekliyor, yanıyor. Kimi arşın gölgesinde imana bekleniyor burada. Sıra geliyor saat köprüsüne. Altı cehennem. Cehennemin bir ucundan ölüye kadar köprüden. Yani ne kadar büyüklüğü, uzun o kadar köprü Bir yakasından öbür yftar kadar böyle. saat köprüsü. Hadise geliyor, kuşan kesinlikle koldan ince. Geçilmesi çok zor anlamında, beri zor burada kullanılıyor. Oradan geçmeden bile gidilemiyor. Altı cehennem, ateşin onu saçıyor, infak ediyor, patlama oluyor cehennem, patlamalar oluyor cehennem. Ateşinden saçıyor böyle. Bir kılıcı bir deme kadar ama. Öyle kılıcı saçıyor böyle. Etrafını saçıyor böyle. Alevler köprüce aşıyor böyle. Yakıyor. Gayya deryası. Rüskin suları böyle. Kaynıyor, kaynıyor, kaynıyor. Buharlarla sesler çıkıyor. Koku ses çıkıyor. Buharda siz gibi bir tane kapanmış. Karanlık böyle. Kapıyor. Cehennem köpekleri var. Ondan insanlara saldırıyorlar böyle. Deveden büyük, gövden büyük, cehennem köpekleri, havlu büyük, insanı kapma çalışıyorlar köpeklerden. Zebanlar bu şekilde, altı cehennem, oradan geçirecek. Şimdi insan evin içerisinde, 10 santim genişliğinde bir kalas olsun, kişi buradan yürüp karşıya böyle, 10 santim olsun. Ama yerde, en içerisinde böyle. Bir kalas, mesela bir akar su olsun. Yeruzalem olsun. Çok kalasan genişliği 50 santim bile olsun. Esen korkuk olmadığım desen korkan tarafa. Korka Altı cehenneme, oraya gelince artık ana kızını göremiyor. Kar karı, karı görmüyor. Nefsi, nefsi en korkulu an böyle. En son korkulu an böylece orası. Peygamber dikecek saati kızın başına. Allah'ın sel ümmeti ya Allah ümmetine selamet ver. Allah ümmetine selamet ver. Yani ümmeten diye yere düşmüş diye Allah yapacak mıdır? Peki ne kadar zaman sürekli tepliği geçiş imanın kuvvetine bağlı muhtemeler, ameli salihe bağlı. işte Kimi şimşek gibi yani ışık hızıyla ışık hızıyla aç gözünü, kapı gözünü geçer bu işte hiç yanmadan, şimdi ateş, alev yansın böyle, elin içlerinin hızlı geçirsin, bile yanmaz mı? Ama biraz yavaş geçti mi, derin yanar, et yanar, yağlı akma başlar. Böyle, yağlı şey. Kimi yıldırım gibi, yani ses hızı, gök gürlemesi gibi, böyle, böyle. kimi uçar gibi, kimi koşar gibi, imanı zayıf olanlar ve günahını arda taşıyanlar, Allah korusun mesela, en zor bu aşk insan böyle. En zor günah arta taşınmak. Burada tevh etmemiş. Tevh etmeden ölmüş bu arada. Günah arta taşınmamış. Allah korusun. Günah sırtında. Yürüyemiyor. Günahlar sırtını kemini kuruyor. Bel kemini kuruyor. Ağırlığa yürüyemiyor. Ateş yakıyor, yakıyor, yakıyor. Ayağı yönüyor, Düşer gibi oluyor. Emekliyor. Emekliyor kalkıyor, yana, yana yana böylece. Ama derisi yanıyor, yağlı arıyor, tekrar et geliyor. Tabii de geçirmeyen de var. Düşen de var. Düşen de başlayışından böylece. En samimin ne kadar sürecek? 3000 bin yıl. En samimin. İmanı var. İmanı var. Günahların bitmesi da şart. Orası aslında günahdan arındırma yeri. Saat köprüsede işte böyle şey. Çünkü bir insan günah cehette günenser yakalamazlar bu teyamda, alan böyle. Yani günahlar günün sıkan günahlar böyle. İnsan bunu yapıyor günahlar böyle. 4-6 insan yapıyor şey. Dünyada bile insan tam tevhit Allah'ın işte mevlamıza kişi arınması günahından uç kibarlık yapıyor. Günün huzur bulur, kişi doğasına kavuşmaktan böyle. Yani saat köprü aslında işkence değil, kand arındırma yere bender. Böyle. Böyle şey. En samimin, atı en samimin, düşe, yana, yana, yana, yana bu şekilde böylece. Kim bir dakikada geçti, gittir, cennete gittir böyle ya. O şekilde en sağlık köprü geçecek, diyor, bakacak. Bakacak, ooo, gelemeyenler, düşeğler var, yalanlar var, bağrımlar, aşağılar var. Allah çıkacak. İşte adı cemaatimiz, inşallah, tegâbülü sebebi sarılalım. O da bir önderimiz, lakar fatih.